Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah Teala namazı dostları kılmak. Namaz dinimizin direği. Peygamberimiz öyle bir aleyhissam adetleri. Es salatu imadü din. Namaz dinin direği. E, namaz dinin direği olduğuna göre e, direkt Eğri olsa, yamuk olsa, çürük olsa, sakat olsa tabii o direğe dayalı binada dayana yıkılır. Bunun için namaza dakika önem versek yine az, yine azdır. Allah Teala buyuruyor Bakara suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu ve amilus salihati innellezina kesinlikle şu kimseler ki amenu iman ettiler inandılar hakkıyla sonra ve amilus salihati ameli salihte işlediler yani yalnız kuru imanla kalmadılar zaten imanı bir ağaca, bir çiçek benzetsek eğer bu ağaç, bu çiçek sulanmazsa, bakılmazsa kurumaya mahkûmdür. Tabi. İşte bir kimse yalnız inandım dese iman etse bile eğer ameli salih, amel ibadet etmektir. Bunları yapmazsa tabi imanı koruyamaz. Ve hakikaten Mevlam ve ekamüslarate, bunlar namazlarında doğru güzelce kıldılar belah Namaz aslında amel dahildir. Böyle olduğu halde Beyla bunu bizlere ayrıca zik ediyor. Ve atebe ve bunların malların zikatıranı da hakle verdiler. Lehum ecruhüm finde rabbihim Lehum işte bunlar için vardır. Kimler için? Önce tabi iman gel. öncelikle. Sonra o imana bağlı olarak inanarak bilinçli olarak Salih işleyenler ihlaslı samimi bilinçli Allah kulluk edendir ve özellikle Mevla buyuruyor namazlarını, dostları kılanlar, malların zekatını verenler. İşte bunlar için, lehum ecruhum, bunlar için ecir vardır. Mükafat, seyahatlar vardır. indir Rabbihim, rabblerin indinde katında. Vela havfin aleyhim, bunlara korku da yoktur. Velahüm yâ zenûn, Bunlar mahzunda olmazlar, üzülmezler de. Korku yoktur bunlara. Ne zaman? Tabii korku ahirete olmayacak. Dünyada korkmak iyi bir şey aslında. Bir insan dünyada Allah'tan korkarsa, ahiretten korkarsa, kendini frenler, günahlara gidemez. Ama mahşerdeki korku, o tabi zor Allah korusun. İşte mahşerde insanlar kabirden kalkıp mahşerine sürüldüğü zaman güneş insanı yaktığı zaman kardeş kardeşten karşıtığı zaman nefsi nefsi olduğu günde bunlara orada korku olmayacak. Allah bunlara gönüllerine bir sükunet verecek gönüllerine. Ve bunlar mazun olmayacaklar. Korku ileri dönük. Mahzun da geçmişe bağlı. Yani dünya her şey tam yapanlar bunlar. İşte kurtuluş ancak buna bağlı. Yine Mevlam buyuruyor Bakara Suresinde Senebillah Hafizu aleyh ve salatir vüsta hafizu muhafaza ediniz. Yani bu bir de devam et anlamına geliyor. Davimu anlamına geliyor. Ala salavati. Salavat da salatın çoğulu. Yani namazlarınıza devam ediniz ama hafizu olarak yani namazın hakkını gözeterek abdest, gusül, üst baş temizliği, namazın vaktini bekleme, vaktine namazı kılma, sonra namazın içindeki farzları, vacipleri, sünnetleri gözeterek namazı devam ediniz. salatül vüsta özellikle orta namazı, orta namazı. Her şeyin bir özü vardır. Her şeyin bir özü vardır. Meyvenin de, sebzenin de, İnsanların da, alemler her şeyin bir özü vardır. Beş vakit namazın da bir özü vardır. Bu genelde iki namazı olma ihtimali var. Aslında gezidir. İşte Mevla'm buyuruyor namazı böyle devam ediniz. Hakkını gözetleyerek ve kumu lillahi kâneti. Ve kumu kaymolunuz. Kıyam ediniz. Ayakta dikiliniz. İllahi Allah için namazda. Kahretin kumut edici olduğunuz halde. Bir tür yalvararak, korkarak huzur ile namazda ayakta dikiliniz. Ama lillahi var Kuran'da. Ve kumu lillahi Allah için çok önemli burası. Buradaki lam da bilhassa lamı tahsis has Allah için yani kişinin namazda Allah Allah'ın olduğu bilinci ile mahşe yerinde dikilme gibi. Bu ayeti kerime gelmeden önce sahabe bazıları namazı Asıl hafif bakınıyorlarmışlar göz ucuyla bakınıyormuşlar. Bazıları bu artikel me geldiği zaman sahabeleri öyle bir hal almış ki sahabeleri namaza aya dikilip de tekbir alıp da el bağlı karı anda sanki mahşerde kendini bulmuşlar Allah korkusundan azamet sahibi Mevlam korkusundan öyle huzula namaz kılmaya başlamışlar. İşte namazın bir rüktü de, farzı da kıyamdır. Yani, kıyam, şu önemli kıyam çok önemli kıyam kul yani Allah huzuruna dikiliyor namazla. El bağlıyor, kıbleye yöneliyor, boyunu büküyor Allah huzurunda sen benim Rabbimsin ben senin kulunum ve ne abdük, ben senin kulunum diye ayakta dikilme çok anlamlı bir şey. Yine öyle an yürüyor namaz ilgili olarak sene bilir. Kad eflehal müminu, kad efleha gerçekten felaha kavuştu, felaha kavuştu. Kimler? El-Mü'minûn, Mü'minler. Hangi mü'minler? Burada el lam Tarif var. Bu dört anlama gelir. Buradaki ad için. İleride vasfı gelecek olan o gerçek mü'minler onlara felaha kavuştu. Yani kavuşacak değil, kavuştu, kesin. Onlara kavuştu bunlar. Nedir fela bir insanın korktuklarından kurtulması, emin olması ve ümit ettiğine kavuşması. Bu da nedir? Tabi önce ölüm korkusu insanlarda imanı kurtarma son demden, demde, imtihanın büyük olduğu anda muhterem kardeşlerim ne kadar uyanık bilinçli ehli iman gelip geçmişse onların her biri son nefesten çok ama çok korkmuşlar. Son nefesten. Son nefesten. su imtihan oluyor. O anda tabi kişinin artık kalp gözü açılıyor. Kişi ruhsal hale dönüşebiliyor o anda. Belekleri gördüğü gibi o anda insan şeytansızı görebiliyor. İşte son nefeste. Allah korusun şeytan insan karşısına geliyor. Nasıl geliyor? O kimsenin ölmüş annesi şeklinde ya da babası şeklinde ve yakınlar şeklinde geliyor. Elini de güzel, tatlı, soğuk su. Çünkü ölüm anında kişi hararet yakar. Ciğeri yanar yanar yanar kişi pişirin anında. İşte şeytan sanki o kişiye Samimiyet de öyle bir yakışına gelir. İşte aman bak, haş Allah inkar etmeye çalıştır kişiyer imana kalkmak iş Allah korusun. Tabi Allah ihlası kullanıvermevler korur, korur mevlam. Ama korkmak lazım bundan da. İşte mevlam yürüyor, gerçek müminler felaha kavuştu. Yani son nefesinde elamdıyla imanı kamil. İman-ı Kamil tam olgun bir imanla. Yani gönlünde Allah tam aşırı bir şey kalmayarak işin anında. Allah anarak kelime-i tevhid ile böyle kavuşmak. Sonra tabi kabrinde meleklerin suallerinin cevabını verebilmek. Mahşerde amel devletlerinin sağ alıp mizananda sahabı ağır gelmesi ve son olarak, son imtihan insanlığın, sırat köpüsünü geçmek. Geçmek, sonrası artık kolay tabi. Sonrası, artık geri dönüş yok. Yanlış oluyor artık arada. Ondan sonra cennet, cemar inşallah. İşte Mevlamız buyuruyor, gerçek müminler felaha kavuştu. Kimler bunlar bu müminler? Ellediğinde Fi salatehim khashiun elleti Onlar öyle müminler ki, öyle müminler ki onlar fi salatehim namazlarında khashiun huşu edicilerdir. Yani namazlarını huşu ile kılanlar. İşte bunlar kesinlikle felak kavuşanlar bunlar. Kurtan bunlar. Peki huşu nedir? Huşu iki anlama geliyor. Bir zahir, bir batıl. Zahir, insanın dışıyla ilgili. Yani namazayken göz sağa sola bakılmaması, kulağını sağa sola sese dinlememesi, kişinin ayet iken secde mahalline bakması, önüne bakması, hareket etmemesi, kaşırmaması, tepinmemesi. Bu dış ile ilgili bedenin, bunun tabi daha ötesinde, hatta daha önemlisi kalbin huşu, kalp huşu. Yani kalp, gönül, o anda bir meleki, kişi o anda Allah'ın ceccali huzurunda, Allah huzurunda. Allah'ın kolunu görüyor, biliyor muhtemelen. Bu onu bununla ilgili aklımızda hatıra kalması için yolcunun biri bir kervana takılmış, ilave ek olmuş kervana. Biliyorsunuz kervan deve konvoyu. Kervan denilmiş bunlara. Uzun yola girilirken yollarda tehlike olduğu için eşkiyi, harami olduğu için İnsanlar ancak bir kervan şeklinde topluca yola giderlermiş. Bir kişi devse inilmiş kasaba inmiş, kervan bekliyor. Kervan gelmiş. orada arada bu tabi kervana kaşırmayayım diye namaza cemaatten gitmemiş, sonra gelirim kalarım diye. Kervana geliyor, kervan yolu geçmek üzere. Selamünaleyküm selam. Eve işte ben işte bir aramış aramazam, ben alırız diyorlar. Yalnız ricayacak kervanda. Ben diye iki namazımı kılmadım? Bak karşıda meşhit var. Eğer beni bekterseniz biraz gideyim diyor meşhitte, Namazımı mı çabucak kılayım geleyim diyor. Kervan başı olur, kervan bir reisi lider olur. O da çok mütevem kişiymiş. Tabii diye namazı bekteriz diyor. Mola veriyor kervan orada, git namazını kıl. Bu kişi hem yakındaki meşgide gidiyor. Giderken niyeti namazını çabuca kılı vermek namazını, kervana bekletmemek için. Bu da camiye girip giriyor. bakıyor Mirab'ın sağ tarafında o zamanın Kutbul aktabu, Beyazı Bissami Hazretleri oturmuş huzurda. Gözleri kapı huzurda, mürakabede. Beyazı Bissami görünce bu kişi Tabi zamanın kutbu meşhur ünlü büyük Evliyallah, onun karşısında namazını çabucak kılmaya hayal ediyor, utanıyor. Bu defa namazını daha yavaş, daha güzel kılıyor namazını. Duasını yapıyor, gidiyor bir barizatın yanına. Efendim işte ben yol gideceğim. Duasız rica ederim. Koca. Beyazlı bir semazetleri mübarek başını kaldırıyor. Yavrum, namazını kıl suyola gittiye buna. Bu da kıl namazını belmedi diye namaz kılıyore gidiyor. Namazını daha güzel, daha yavaş, daha özenerek kılıyor namazını. Yine geliyor, yine izin istiyor. Aynı şeyi söylüyor yine ama yarın namazını kıl suyola gideyim. Tek namaz kıl yere gidiyor. ikiliyor. Artık elimden geldiği ölçüde kıraatini güzel yapıyor, dikkat ediyor. Kıyamında rükü seni dikkat ediyor. Çok güzel yapmaya çalışıyor bunları. Selam veriyor. Duası yapıyor. Yine geliyor. izin istiyor. Yine anişe söylüyor. Yavrunun namazını kıl sonra gitti. Artık bir dayanamıyor. Efendi Hazretleri artık bütün bilgimi ortaya koydum gücümü ortaya koydum. Ancak bu kadar namaz kılabiliyorum. Acaba kusurum ne? Bana söyler misin sen bunu? Nasıl diye. Yavrum, namaz Allah işin kılınır. Ben burada olmayın nasıl kılacaktım? Öyle kıl Şimdi burada modern kardeşlerim öğrene bir burada bir nokta başlayı burada. Düzen durma gerekiyor. Allah'ın bir veli kulu, bir evliullah, kalbimizi bakın biliyor. Kalbimizi biliyor. Çünkü, evliullahın kalbimizi açıktır, keşfi açıktır. Onlar bizim kalbimizin geçeni de biliyorlar, görüyorlar yani. Açık görüyorlar bunlar. E Bir evliullah bizim kalbimizi böyle görüp biliyor da, haşa, Allah bilmez mi müsterem kardeşim? Allah bilmez mi? İşte namazla ayakta olduğumuz anda tabii o zürükü de her halindeyken de şu bilmemiz gerekiyor ki Allah huzurundayız icazal. Bu Allah Rabbül Alemi. Mülk onun. Emir ferman, egemenlik, ve Mevla'mızın varlığı. O Allah huzurundayız müsterem. Allah huzurundayız. Yani namaza gelebilmek abdest alıp namaza dikilebilmek o huzura girmek öyle bir mümin nimet ki bu öyle bir kutsal görev ki bu insanın gözünün nuru Peygamber'in buyurduğu gibi namaz mesela baktığımız zaman bazı gafillere hiç namaza gelemeyenler var. Peki niçin onlar yarattı acaba allah Teala? Bu düşünmeyem acaba bunlar. Bak Yani hayvansal bir yaşam. Bitkisel bir yaşam. Var. Yat, uyu, ye, iç, havayı, solu, gez, toz, gül, oyna. İnsan bunun için insan insanı ne bekliyor? Teneşir, kefen, tabut, mezar, insanı bekliyor bunlar. Yolcu insan, yolcu insan sonra yine öyle insanlar var ki, Allah korusun, bir de taşlara tahmin Saygı desinler, ne dedi, adı versinler, taşlara tahmin İşte, bir kişiye nasip olur da, o kişi dünyadan kopup, işinden kopup, yatağından kopup, kişi abdest alıp namaza dikilebiliyorsa büyük bir nimet ama bu nimeti yerinde kullanmak gerekiyor. Yani bir asker eğer silah yerinde kullanmazsa hena olur. kendime ham olur. Orada yazık olur, yazık olur. İşte bu namazı Güzel kıma gerekir mu Ve Mevla'mız duyuruyor, İşte o müminler, gerçek müminler onlar fena kavuşu kavuşa da felah bunlar. Bunların yeri cennet ve cemalullah. O ebedi âlem bunların. Bunlar kimler bunlar? Ellediğinde hüm fi salatihim haşiu. Namazlarını huşu kılan dışları kaşırmadan tepilmeden, sağa sağa bakılmadan, huzurla el bağlayıp Allah'a teslim olanlar, gönülleri de namazda olanlar. Peki, böyle bir namazı kılmak için şey ne yapmamız gerekiyor acaba? Kılamıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Mevlam ona da bize buyur. elhamdülillah. Son şükür olsun. Esene billah. Ves-i'nü bis sabri ve sala Bak, Meryem'in şöyle buyuruyor. ves istihane ediniz. İstihane, yardım dileğiniz Allah'tan yani. Yardım Allah'tan dileğiniz. Bis sabri ve sala Sabr edebilmek için ve namazı güzel kılabilmek için. Allah'tan da yardım dilememiz gerekiyor ve inneha o oh. buradaki zamir ishane yani sabır ve namaz konuları için ishane yardım denemek ya da müennet zamiri namaza gidiyor daha kurbet yakın olduğu için Mevlam buyuruyor ve inneha o namaz bak Allah buyuruyor ve inneha o namaz var ya nedir namaz lekebîrötün bak namaz çok büyüktür Ağır yüktür, güçtür namaz. Ya yani namaz kılmak böyle kolay değil. Hakkı namaz kılmak. Gerçek namaz kılmak. Ki kul bilinçli olarak, şuurlu olarak ve huzurla, gönül huzuruyla namazı kılmak nedir? Lekebiratün, güçtür. i̇ll ale Ancak huşur sahiplerine Namaz çok da kolay gelir. Çok tatlı gelir. Öyle kişiler vardır ki bedenen çalışmaya razı. Ya taş taşısın, ormanları kessin, yaksın, yıksın ona kolay gelir. Namaza üşenirler bazı kişiler. Namaza gelince tembellik, tekasül, ağırlık üzerinde gelir, zor gelir. Neden? namazdan bir şey almadık ama bir kişi huşu sahibi ise huzur sahibi ise gönlü Mevla ile ise o kişiye namaz çok kolay gelir hafif gelir hatta namaza doyamaz bile doyamaz bu mutbetülü gulam diye bir evlullah vardır garibandan kendi köleymiş zamanında. köleymi zamanında. Ama e, tabi insanlar nazarında arasında bir köle denince o, o, o dönemlerde ah bir hayvan gibi sanki. Önemsi bir kişi. Ama içi Allah diye yanan böyle. Utbetül kulam Öyle köleymiş. Bir gün efendisiyle beraber bir yere giderken bir caminde geçerken Ezan-ı okuluyormuş. Efendisi namaza gevşekmiş. Yani kılmış namazını ama vaktini geçiriyormuş, acele, paldır, küldür öyle tatsız, tuzlu bir namaz kılmış efendisi. Tabi bu köle hal sahibi, aşkullah ile yanan kişinin namazdan çok fiyat alıyor tabi. Efendisine dönüyor, rica ediyor. Efendim, ya seyidi, ne olur? Bana Allah aşkına müsaade et, bak diyor. Bak, ezanı Muhammed okunuyor, abdestim de var, ne olur gideyim cemaat namazımı kılayım, olmaz mı? Efendisin iyi bir haline rast gelmiş, verametine geliyor, peki ben seni şurada bekleyeyim diyor, bir gölgede oturacak kendisi, namazını kıl, çabuk gel diyor. Gidiyor da namaza, Namazı kılıyorlar. Tabi namazdan o kadar tat alıyor ki hele okunan Kur'an'dan. Kur'an okunurken o halle halleniyor. Yani mahşerde kendini buluyor. Sırata kendini buluyor. Allah'ın kendini buluyor. Tam dünyadan geçiyor. Böyle tatlı tatlı feyizlere geliyor. Naman sonra da bir mürakebe dalıyor öyle mualevi feyizli hal hallerde. Cemaat çok çıkmışlar. Bakıyor efendisi bakıyor, kölesi çıkmadı. Caminin kapısına geliyor, utbe utbe. Ee, ne çıkmıyorsun, ne yapıyorsun? Efendim işte bırakmıyorlar beni diyor. Biraz sonra yine bağırır, bırakmıyorlar. Kim bırakmasın diyor? İşte senin işçileri bırakmayan. Ben dışarı bırakmıyorum teremde. Bak, o işçiliği giremiyor, namaz vakti kılamıyor, onun tabi tadil alamıyor, namazı da böyle kılıyor, fizik kılıyor. İşte Mevlamız buyuruyor, namazı güzel kılmak, huzurlu kılmak, namazdan bir tat almak, tat almak namazdan. E ki namazın tadı var mı acaba? Var mı? Namazın tadı var. Tam deyince aklımız önce damak tadı geliyor önce. Damak tadı. Yani yalayalım bakalım. ki bunun dışında çok daha tatlı şeyler var. Tatlı renkler var. Tatlı sesler var böyle şey. Nice evlat sevgisine kadar tatlı mesela böyle. Neler var tatlı böyle? Var. İşte tabi namazda bir tadı var. Ama bunu damak anlamaz ki. Öyleyse bunu görmez. Kulak da bunu duymaz. Burun bunu koklamaz. Ama gönül alır. Nedir bu namazın tadı? Feiz. Manevi feiz. Ruhsal zevk. O gönül namazdan öyle tat, öyle feiz alır ki içi huzur bulur, tatmin olur, öyle mutlu olur, kendinden geçir. O kadar tat olur. Yani ruhsal zevk. Maddeye benzemez. İbrahim Aleyhisselam azetiyle, Ebu enbiya ölüyken o bile namazdan daha çok şey almak istiyor. Namazdan daha şey almak istiyor, beraberinde dua ediyor. Estağfirullah. Rabbic alniyim ve min züriyeti dua et Allah tabak. Rabbic Rabbim diyor İbrahim Aleyhisselam. Beni hakiki gerçek namaz kılıcı eyle bak. Namazını beğenmiyor efendim. Namazını beğenmiyor. Daha güzel namaz kılmak istiyor. O kadar tat, alıyor. Ama gönülü tabii genişliyor. genişliyor. Genişliyor, genişliyor, genişliyor. Doğamıyor efendim. Namazı. Şimdi gelir inşallah bizler de namazdan tat alınmış ne yapmamız gerekiyor muhtemelen şimdi. Buna bakalım inşallah şimdi. Kendimize gelelim tabi. Önce namazın biliyorsunuz tabi ön şartları var. Namazın dışındaki farzlar, şartları var. Altyapısı namazın diyebiliriz bunlara. Ön şartları var. Bunları güzel yerine getirmemiz gerekiyor. Yani abdestimizi güzel almak, özenerek ama evhamda yapmadan. Yani iki kere mi yıkadım, üç kere mi yıkadım, yıkamadım mı gibi şeytanla bizi oyalamaz muhtemelenler. Yani şeytanın bütün silahı bıraktı. Abdestle başlar, gusülle başlar. Bunu da önem vermeden, şeytanın yama olmadan abdesti alalım inşallah. Yani patrik kütür değil böyle. Baştan sağma diyeyim. İbadet diye, Allah için diye özenerek abdiz alalım. Sonra üst baş temizliği tabi biliyorsunuz. Yani bedenimizin temizliği. Yani bedenimizde, elbisemizde, giydiklerimizde ve namaz kıldığımız yerde necis madde olmaması alkolü bir şey damlamaması, kolonya damlamaması, idrar çocuğun kusması olmaması, temiz olması gerekiyor bunların da. Sonra tabi setirafet gerekiyor namaza başlarken. Vakti beklemek, namazın vaktini beklemek, biraz da vakit önce abdüz almak muhteremdir. Yine bu konu bir Kur'an'ta inşallah Evliya'nın büyüklerinden bir zat vardır, hatim Esam Hazretleri diye. Bu zat gençliğinde henüz evliya makamına çıkmamış ama namze aday evliyullah. İçi ihlaslı, içi samimi mevli aşkı yanan kişi bir gün kendisi Horasan'da, Horasan'dan kalkmış. Basra'ya gelmiş. Tabi bunlar işi nedir? Ömürlerinin çoğunu, vaktin çoğunu camide, mescitte, sohbette, hep böyle hayırda geçirme. Yani ömürlerini değerlendirme. Vakti boş harcamamaya böyle. Elden geligre her nefesini Allah'ına harcama, değerlendirme. Mahsede gelmiş, camiye gitmiş. Farzama vakti değilmiş. Bu Hatem Hazretleri Tehid-ül namazını kılarken caminin bir tarafı çatısı birdenbire çöküyor. Tabi muazzam gürültü kopuyor, taşlar dökülüyor, taş toprak oluyor. Camide bulunan cemaat kimi namaz kılıyor nafile, kimi konuk okuyor, kimi ediyor. Hepsi tabi korkara birdenbire fırlayıp kaçıyor dışarıya. Biraz sonra ortaya yatışınca ne oldu anlayınca cemaat işe girip bakıyorlar. Bir yabancı genç hiç namazını bozmamış, namazına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Bakıyorlar, tabii tanımıyorlar ama bu yabancı genç, yine yani Hatem Hazretleri öyle namaz kılıyormuş ki artık gören imreniyor kendisine. Öyle namaz kılıyor. Öyle gönlünü Mevla'ya vermiş. Öyle kral okuyor ki böyle tane yavaş okuyor ama okudu belli oluyor. Böyle tane tane her okuduğunu hazmederek onu sindirerek onu yaşayarak böyle tatlı tatlı okuyor. Sonra rüküye gidiyor. Yavaş bir rükü, uzun bir rükü, uzun secdeler ediyor. Cemaat kendi ibadetini bırakıp böyle hayran kalarak bunu izliyorlar. Tabi Selam verince soruyorlar. Böyle anlattı yani kimsesen, minne cilti nereden geldin? Ona soruyorlar. Söyle işte geldim diye böyle namaza geldim. Peki bakıyorlar canın bir çatı, köşesi çatısı çöktü. Muazzam gürültü koptu. Bir koku fuleyip kaçtık dışarıya. Seni namazını bozmadın? Duymadım öyle bir şey. Diye. Baştan kaldıra bakıyor o zaman fark edip çöktüğünü. Peki diyorlar şimdi sen bunu duymadın mı? Hayır duymadım. Peki nasıl duymazsın? Namazda Allah huzurundaydı. Kendim Allah'a vermiştim. Bakıyorlar tabii samim belli halinden belli tabii. Peki ya şap, ya genç yollar, Sen namazı nasıl kılıyorsun? Namaza nasıl giriyorsun? Namazdan nasıl kendi Mevla'ya tam teslim edebiliyorsun? biliyorsun. Biz böyle yapamıyoruz diyorlar. Anlatır mısın bize bunu? Oturun anlatayım diyor. Oturuyorlar. Cemaat etrafını halk oluyorlar. Oturuyorlar. Şöyle anlatıyor. Ben diyor öncelikle diyor namazdan önce bir erken alırım. Abdestli namazı beklerim diyor. Ve bu bekleme esnasında kendime namaza hazırlarım diyor. Hazırlarım. Namaza hazırlarım diyor. Yani ben ne yapacağım? O beni yaratan, şu alemi yaratan Allah'a dikileceğim. Allah'a kulluk edeceğim. Kolay değil tabi ediyor. diyor. Kendime hazırlarım. O anda namazdan önce kendime tamam bu atmosfer veririm. Kendime bu namazı hazırlarım. Tabi o an diyor, koparım diyor. Namaz kılacağım zaman diyor, namaz kılacağım yere gelirim, tekrar kendimi bu namaza hazırlarım, niyet ederim, Allahu Ekber diye teklif aldığım zaman kalbimi tahsik eder. Evet, en büyük Allah'tır. Büyük, anca Allah'tır. O'dur büyük olan. O'dur Yaradan. Azamasa O'dur. İşte Allah'ın büyüklüğünü hatırladığım zaman her şey gözümde küçülür. Dünyada fanileştir küçülür. Hele el bağlayıp da kıble yöneldiğim zaman, başımı eğdiğim zaman bilirim ki ben Allah huzurundayım. O Rabbim, beni yaratan Rabbim Mevlam Allah beni görüyor, biliyor. Kalbimi, gönlümü de görüyor, biliyor. Okuduğumu da dinliyor, biliyor Mevlam. E böyle Allah huzurundayken tabi diyor, aklıma ne bir şey gelir, ne bir şey duyarım diyor. Sonra sağında cennet, solumda cehennem, hayalem faz veririm, varsayımı getiririm diyor. Yani demek ki nefsim, ey nefsim hatem, bak Allah'a kulluk yapabilirsen, işte cennette Allah yarattı seni bekliyor. Ebediyet alemi, sonsuzluk alemi acennett. Yani sonsuz hayat, sonsuz gençlik, sonsuz sağlık sıhhat ve sonsuz mutluluk var. Hiç kesintisiz bir mutluluk var. Cennet hayatı. Ama şu dünya aleminde kısa bir dünya aleminde Allah korka demesem. Bak cehennemde bekliyor seyrederim diyor. Ateşiyle, zebanisiyle cehennem bekliyor. İkisi arasındayım. Arkam azalde emin verti Mevlam Cihaz'ım almak için. Yani hayatım belki son demlerindeyim. Belki benim bu son namazım, bedan namazım. Hem önünde diyor açılan kabrım beni bekliyor. Derim ki nefsime diyor ey hatem. O kadar acısın ki derem diye. O kadar acısın ki eline bir şey geldi. Sen kendine yapmadın, kendini yaratmadın, sen ki de dünyaya gelmediğin, o senin yaradan dünyaya gönderen dediğin ansın alacak her yani dünyada. Dirinemeyeceksin. Karışamazsın bak azap ensene bekliyor belli. O kabre gireceksin. Kabirin aslında belirli Allah'ını takdir etmiş. Kabir de seni bekliyor. Sonra kabirden sonra mahşerde cennette cennet seni bekliyor. Böyle, diyor. E diyor, böyle bir haldeyken diyor, değil ki diyor, caminin çatısının bir köşesi çökmesi, kıvamete kopsa diyor, fark edemem diyor muhterem kardeşlerim. Bize bunlar örnek, örnek bize bunlar ve Onların istediğini biz de istiyoruz ama. Efendimiz şu evliyemiş şöyle böyleymiş. E biz onu yapamayız. Ama olmuyor ki muhterem kardeşler. Olmuyor ki. Ben. Evet yapamıyoruz. Gerçek bu. Yapamıyoruz. Ama onların istediğini biz de istiyoruz ama. Biz de cennet ist istiyoruz Mevlamız'dan. İstiyoruz. Ne yapalım? Elimizden geldiği ölçüde özenelim. Onların gibi olmaya çalışalım. Onlar için çalışalım. Namazı güzel kılmaya çalışalım. Şimdi namazı güzel kılmak için tabi bir de namazın farzlarını bilmemiz gerekiyor. Bunları bilemezsek yapamayız da bunlar da. Namazın farzları var. Vacipleri var. Sünnetleri var. Müstahap, adabı, edebi usulleri var bir de tabi namazda. Bir tane namazda mekruhları bozan şeyler de var. E bilmemiz gerekiyor. Tefsir-i Kebir'de namazı bir insan şekliye belirtiyor. Örnek olarak veriyor tefsir-i Kebir'de. Ve şöyle buyuruyor. Namazın dış şartları diyor. Abdedanmak, şey, küsü, temim, üst baş temizliği, şunlar bunlar. Namazın şartları diyor. İnsanın dış azalarına benzeri buyuruyor. Yani el, ayağ, göz, kulak bunlara benzer. Dış şartları. Bir kişi namazın dış şartlarını güzel yaparsa, üzere güzel yaparsa, abdesi güzel, yüz başı tertemiz, setravizini yaptı, kıbleye yöneldiği niyetini yaptı, vaktini bekledi. Kişinin o kişinin yani namaz bir beden, insan şeklinde olduğuna göre dışerandırlar. Organlara yerinde. Hepsi yerinde. Namazın içindeki farzlar, tekbir, kıyam, rükü, secde, kıraat bunlar da iç organlarımız diyor. Kalp, beyin, ciğerler, böbrekler bunlar böyle diyor. Eğer namaz içindeki farzları da, yani tekbiri, kıyam, ayakta durmayı, kıraati, kuran okumayı rükü, secdeyi, oturmayı bunlarda haklı yapabilirsek tadı i ekyanı yapabilirsek iç organlar da gayet yerinde olacak böyle sağa sola olacak, zinde olacaklar. Namazın vacipleri de var. Vacipleri de var. Mesela el var ama eğer parmak olmazsa elle fal iş göremez. Parmaklara baklarla. Ayak, el parmak, ayak parmakları bunlar. Yaman sünnetleri de var. Mesela tırnak olmasa da var, olmuyor Parmakları koruyor. Saç olmasa nedir? İnsan yaşayabilir saçsız da ama bir insan kel olsa, hele bir genç kız mesela, tamamen bir kel olsa bir genç kız nasıl olur böylece? Ne kadar iç organ, dış organları yerinde, sağlıklı da olsa, yüzü, bedeni yapısı, fizik yapısı güzel de olsa ama bir başta kel olsa evet saç hayatı değil ama güzelleştiriyor. İşte sünnetler de namazı böyle güzelleştiriyor muhtemelen. Yani işte bu sünnettir. Önemseme yapmamız gerekiyor. Önemseme gerekiyor bunları. Hatta bir kaş mesele olmasa böyle. Göz kirpi olmasa insan güzelliğiyle gider. insan görüntüsüyle gider bunlar. Böylece. Bunun için öncelikle namazın farzları bilmemiz gerekiyor. Şunlar farzları namazı. Farz hayata okunlar aslında. Sonra vacipler, sonra sünnetler, müstahapları Günümüzde çok kişiler namaz kılanlar da namazın özelliğine işine inmiyorlar da yani namaz ruhu huşu huzur sonra namazın farzları, vacipleri bununla ilgilenmiyorlar da halk arasında bir deyim hurafalar Efendim, tesbih yeşil mi olsun, kırmızı mı olsun, beyaz mı olsun, tesbih püskülük şelam olsun, tesbih efendim, namazını sağa koyalım, sağa mı koyalım, e bunlar baş şeyler muhtemelen. Hiç tesbih olmasa ne olacak? Parmağına şey, i̇şte Allah' şey. Allah'a parmağına şey. Sıbhanla, sıbhanla, sıbhanla muhtemelen. Yani önceki namazın böyle farzları bakınız, sonra vacipleri, sünnetleri, bunları belememiz gerekiyor bunları. Şimdi namazın tabi içindeki fazlar önce tekbir almak. Allahu Ekber demek. Bunu diyebilmek. Yani kolay değil. Allah'ın büyüklüğünü en büyük Allah'tır. Hatta burada en büyükte de değil de ancak büyüklük Allah mahsustur. Ancak büyük Allah mahsustur. O'dur yeri göğü yaratan. O'dur arşiv yaratan, O'dur her şeyi yöneten, yönlendiren Mevlamızdır. E bunu söylemek, kolay diye takip edilir. Şey. Allah-u Ekber demek, büyüklüğü de kabullenmek. Sonra kıyam, ayakta durmak namazda, farz namazda farz namazda farzdır. Ayakta durmak da farzdır. Bu dikilirken de kul Allah huzurluğunun bilinçinin ermesi gerekiyor burada, hepimizin de Elimizden geldiği ölçüde dikkatimiz gerekiyor. O anda Allah'ımız elhamdülillah. böyle. Böyle bağlıdık. Bizi yaratan Mevla'mıza. Kim vela Rabü âlem evhas böyle. Bir onun bakınız. Lehu mülk, mülkiyet onun. Hakimiyet Mevla'mızın. Onun dilediği olur. Yer gö arş feriş zerreden küreye, arştan ferşe Allah'ın dilediği olur ki ana. O derece yaratan, o derece hükmeden Allah üzerindeyiz. Sonra kıraat. kıraat. Okumak namazda farzı muhtemelen. Farzı ama iki dekatında okunur. Biliyorsunuz Zammül Süleyi ile beraber. Ama süreti hepsi okunur. Kıraat. Şimdi biraz inşallah bu konuda olalım. Namazda kıraat. Yani namazda okumak. Benim bir çocuk on yaşlarına falan bir çocukta bir yerde bulundu da ben de işte Ramazan yani teravih namazına geliyorum işte Fatiha'yı, Elantre Keyfe'yi işte şunu şunu ezberledim. İmam okurken Ramazan'a dedi ezberledim. Biraz da Erham'da girgin okumasını seviyor okuyor mu dinlenmesin bana hocam dedi. Dedim okuyorum bakayım dedim. Başladı. Bir baktım patır patır bu şekilde. Dedim ne oluyor böyle yavrum böyle, ne acilirsin bakıklar. Güzel oku. E hoca böyle okuyor ben öyle öğrendim dedi. Şimdi bakın muhteremler. Maalesef biraz da Ramazan'da, teravih namazlarında namazla ilgisi olmayan bir yer oluyor böylece. Yani iş çığırından çıkıyor böylece. Ne oluyor? Ne oluyor? hepsi değil. Tercih ederim. Elhamdülillah çok iyi hocalarımız var. Elhamdülillah. İmamlarımız elhamdülillah. Ne yazık ki bazıları muhtemelen bazıları artık bir oyun oyunca gibi kardeş, oyun oyunca gibi iki dakika daha önce namaz kıldırmak için sanki ne okudu belli değil. Kıraati belli değil. Harfleri belli değil. Böyle pavdur kürdür pavdur kürdür. Rükü secde belli değil. Selamünaleyküm selamü, selam Fatiha tamam çık. Bu namaz mı? Bu mu kullu? Bu mu ibadet kardeşim. Amaç ne namazı amaç nedir kardeşim? Revelamuz buyuruyor. Müzzemil suresinde Sebbilla veratil Kur'ane tertilâ. Bakmut. suresinin hemen başında 4. ayetin sonunda melam buyuruyor. Sevgili la veratil Kur'ane tertille konu kerime tertil ile oku dedi tertil her bir harfin hakkını vererek böyle işte. öyle kalık yürür diye karaşar diye yutarak değil ela yürüyor mesela elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin sağa bela sola peygamber aleyhissalatlerine ya Resulallah e, Kur'an-ı Kerim'in hatmini ne kadar zamanı yapsak daha makbuldür. Peygamber şey yapıyordu. Bir ayda hatim ediniz. biz daha önce yapmak istiyoruz. 10 e, günde de yapınız. Ya Resulallah, daha önce yapmak istiyoruz. Yani çok okumak istiyoruz Kur'an-ı Kerim'i. E, bir haftada. Yine daha önce okumak istiyoruz. Üç günde de yapabilirsiniz. Sordu. Ya Resulallah, ben üç gün önce hatim etmek istiyorum. Peygamber hayır buyurdu. O hatim sayılmaz dedi. Yani bir kişi Kuran-ı Kerim'i üç günden önce okursa, nasıl okuyacak? Paldı bir külübet. Paldı bir külübet. okuyacak. Peygamber bundan yasakladı, menetti engelledi. Ona hatim denilmez buyurdu. Doğru buyurdu. Kuran hakkını veremediği için Bunda tertim olmadı o muhtemelenler. Ve de şöyle büyük kral bahsinde vel kıra namazda okuma. Niye nedir? Tasihül hurufi diyor. Harfleri tasih. Her harfini e, şekilde açıkça çıkarabilmektir. Mesela etiyatlı devlet et tehyat. ye var. Yine şedde var. Yani şedde iki anlamına gelir. Et tehyat olmaz. Et te hacca bakınız. Hiyy... Yeri tehyi şedde var. Et lillahi ve salavatü ve tayyibat. şedde var. Tı o da ve tayyibat. Esselamu aleyke Ey yühen Nebiyü. Tamam da böyle olacak mı şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. İşte kul hüvallahu ehad. Allahü samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekul lehû kufuven Ka bu işte Mü'minun suresinin başlarında işte billah verettilir Kur'an'a tertila verettil emir bu. Yani tertileyle Kur'an-ı Kerimler'e tertile oku Mevlam buyuruyor. Allah beni emrediyor. Okuma karatı bu da bu şekil yoksa efendim işte teravide hızlı okuyacak. Yazıklar olsun muhtemelen be. Yazıklar olsun onu, onu sende olanlara iddia edemelen be. İşte. Aslında teravide namazda hatimle kılınır. E şimdi hatim tabi kılınmıyor her yerde. Kılınmıyor. Zaten hatim de kılınmıyor. O bir kısa süre. Ya bir ayet okuyacaklar. Hatta kısa ayet okuyorlar bile. Ki o bile yetersiz oluyor bazı. Vaci bulmuyor bile bazen. Onu da artık ne Fatiha'ya benziyor ne ayete benziyor. oyun değil kuran Kerim. Mevlam şöyle buyuruyor. Bakalım. Bir teyit var burada. Bismillahirrahmanirrahim. Vela tettehizü ayetillahi Vela, Vela tettehizü. Sakın edinmeyiniz. Allah yeterini hüzva. Hüzü eğlenceye almayın der Allah ayeti, Allah Kur'an, Allah kelamı. Onu protokolize etmek, şey yapmak, hakkını vermemek, ne okuduğunu vermemek, yuvarlamak aslında buna Kur'an diyor bu şekilde. Ben. Çoğu terim cemaatimiz böyle bir okuyan hoca aklımaz kılmayı umut Başka hocaya gidersiniz, çeşiniz böyle. Bir cami diye öbür camiye gidersiniz. Eğer mesela köy gibi ya da tek cami ise tabii hocayı uyuruma gerekiyor bu konuda. Ya bu Kur'an'la alay olmaz. Allah kelamıdır bu. Allah görüyor dinliyor bizleri. Mevlam buyuruyor Kur'an tertil okuyun Mevlan buyuruyor. Yani harfin hakkını vererek ayı, hıyı vererek, şeddelerde mesela inne, şeddeler burada. durma gerekiyor böyle. İnnellezine amunu ve amelis salihati. Böyle okuma gerekiyor bunları. Peki bir imam böyle okuması ne olacak muhteremler? İşi çok kötü. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam El imam zaminun vel müzdinin mütemennün. İmamdan zamin, tazmin edecekler bakınız. Eğer imam öne geçmiş, yırağa geçmiş, ona uymuş cemaat en namazı bilmiyor bak. Farzını bilmiyor, vacihen bilmiyor. Bir e, sır patriküdür, patriküdür bir şey yapıyor. Namaz ilgisi yok. Belapası ne olacak? O cemaatin namazıken noksanını tamamlamaya mecbur mahşerde. Nasıl tamamlayacak? İmamın başka sebaba varsa o sebaba cemaat almış, taksimleri şey yaptırdılar. İmam buna tatmedecek, ödeyecek bunu cemaat, ödeyece bunu cemaat, cemaat. Bunun için o mirab koladı değil muhteramdır. Peygamber makamı, kurefa makamı o, o mirab öyle bir makam orası Öyle bir makam oraya gelen kişi makamın kutsiyetini bilmeli. O amacı erme anlamalı, anlamalı, öyle geçmiyor oraya. Çitirmesi lazım ki için orada, o makamının makamında. İşte, demek ki namazda farz namazı olsun, sünnet namazı olsun, teravi olsun, cema olsun. Böyle. Namaz namazdır. Namaz namazdır. Namazda, krate, mutlaka tertil gelir. Tertil gerekir böyle. Yani harfini, hakkını, hurufunu yer sahi olarak yine da bererek okuma gerekiyor. Sonra Veylamız buyuruyor muhteremler. Namaz ilgili. Ya eyyelizine amenur kevû veşudû Veylamı buyuruyor. Ey iman eden müminler rükû edin, secde edin. Ve abudû rabbeküm Rabbinize kulluk edin. Lealleküm tüflühûn <gülüyor> Ancak o zaman o zaman Felaha bulabilirsiniz, kavuşabilirsiniz. Rükü edin, secde edin bakılmış. Mevlam Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde ki Mevlam teravhüm rükkan sücceden. Onları o sahabeler, müminleri rüküde secde görürsün. Rüküyle secde namazına çok önemli yeri var. Çok böyle. O Allah huzurunda azametle eğilmek, Allah azametine eğilmek ülkede. Şimdi namazda kıyam oldu elhamdülillah. Fatih okudu, zam okundu böyle. Tanesiyle böyle, hurufatıyla, şeddisiyle hakkını vererek acı etmek için tek de okundu. Sonra tabi ülkeye gidiliyor. Allahu Ekber ediliyor gidiliyor. E bazı yine kişiler artık Hoca'da memanlar da mı? Tabi cemaatten de böyle yapılır Allah korusun bu Rükü Rüküyede kalpte bir oluyor aleyh. Olmaz mı Rükü farst bakınız. Namazın bir rükü temel kesti namazın böyle. Hiç organı böyle. Hiç organı namazın böylece. Işte. Rükü rükeye bağlanıyor. Ne olacak rüküde? Allah Ekber. Allah'ın büyüklüğü hatırlayarak Allah'ın olduğunu birinciyle rüküye bağlanacak. Rukiye vardıktan sonra, tam rukiye altından sonra, en az üç defa rukiye tesbih varır orada. Bunu söylemek gerekiyor. Nedir bu? Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Ama yavaş yavaş. E, Sübhane Rabbil Azim. Allah Ekber. Olmaz ki muhtemelen. Ne yapıyorsun sen ben? Ne yapıyorsun ben be? be? Ekmek çiçeğine yatar mısın be? Biz sana zaten sana bu şekilde böyle şey. Ne yapıyorsun böyle şey? İşte rüküde yavaş mı? Sonra rüküden kalkıyor. Semillahi limen hamideh. Bakınız. Allah eşitiyor. Allah kabul ediyor onu hamd edenlerle. Bu kalktığınız serinde. Kalktan sonra hemen yok. Kalkıp rüküden durduradan sonra iki de yanında olduğu halde Rabbena lekel hamd. ben yavaş yavaş, yavaş. Allah Allah'a hamd etmiyorlar burada. Allah şükür bu arada. Allah'a övgü başlayın burada, burada. Rabbena lekel hamd. Ey bizim Rabb'i yaratan Rabb'imiz. Lekel hamd. Hamdü medir senalar sana masrabbi. İlk ilikten sonra tam. Ondan sonra secdeye bak. Nedir secde? Namazı özgü için secde. Secde falan. Bu yere kapatılıyor. Hemen Allah hep Allah hep. Hemen Allah aşkına böyle olmaz bunu hemen. Yarın bir, bir müzeye geşeriz. Olmaz bunlar böyle iş. Sen namazdan alamıyoruz. mı alamıyoruz. Alamıyorsun. Namazdan sıkılıyorsun sana bakıyorsun. E ee, tesbihi çekmeyen kaşıyacak adamlık Bir şey alamıyor namazdan böylece. Rüküya e vardı. Rük secdeye vardı. Secdeye varıtan sonra yani tam secde halinden sonra ondan sonra Üst sefer. Hemen secde varırken değil, önce bir tam secde alalım, yerleşelim elle yerini bulacak, alın yerin setini bulacak, tam yeri yapışacağız. Ondan sonra en aşağı üç sefer Sübhane Rabbiyel E'la Sübhane Rabbiyel E'la En aşağı üç sefer. Yavaş yavaş. Diyeceğiz. Sıra Allahu Ekber secden oturacağız. Hemen yok. Secden kalktık, oturduk. Allah'a şey biraz duracağız. Ondan sonra Allah'a bir ikinci secdeye var. İkinci secdeye varacağız. Burada iki secde var. Kıyam bir, bir rekatta. Bir rekatta bir fatiha var, bir zammü var, bir rüku var. Ama secde iki tane. O anlamı ne bunun tabii çok manevi anlamları var da anlamın biri şu. Mevlab bir daha Tahasülü'nde Sebilla, minha halak naküm sizi ondan topraktan yarattık. Yani ilk secden birinci secden kul toprak halinde atom element halinde kişi cansız halde madde halinde kişi secden kalkışımız yaratılıp dünyaya gelişimiz. Dünya gelişimiz. Sonra Allah abi ikinci secdeye gidiyoruz. O da nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ve fiyha nü'idüküm. Tekrar kişi ölü toprağa gitmesi. Yani iki secde arası insanın dünya hayatı işte o muhtemel. O, şey. o kadar. Şey. Efendim işte 50 sene 100 sene yaşayan var. 100 de olsa o an geliyor ya son. Geçen bir hayal gibi saniyeler gibi geçiyor geçen günler geçiyor. Yaşlı kaç olsun kişinin o bir hayal gibi kalıyor. İşte ilk secde hali kişinin toprak hali, madde hali kişinin atı ölümet hali kişinin yaratılış dünya geliş Allah'ı bir oturduk dünya hali. Ondan sonra Allah'a tekrar toprağa dönüş. İkinci aya kalkışı nedir? O da kabirden kalkıp mahşerde hesap dikilişe muhtemelenler. Yine her iki yata bir oturma biliyorsun muhtemelen namazda. Oturma. Bu da nedir? Yolcular daha doğrusu eskiden böyle atla deveyle yahut yür yaya yürüyüş olarak yola gidenler arada bir merhal derler mola yerleri. Tabii günümüzde de veriliyor. Otobüsler olsun, insan kendi özel arabası olsun. insan yine bir mola veriyor. Biraz da yazın. İnsan bir mola veriyor biraz. İşte her iki vekat namazı nedir? İki vekat sonra bir mola verme. Kişiyi namazda, miraçta, manevi yolda, Allah yolunda, yani kişi sürekli manevi halde alıyor, feyzi alıyor, makam alıyor kişi. İki vekatta bir bir mola verme. Yani bize mevlam buyuruyor. Kulum otur. İrdis esteri Dinlen kulum bakalım biraz. İşte oturma. Mahmut İki yani oturuyoruz. Oturduk. Ne yapacağız? E, Tabii kulum miraç makamından namazda. Kul mani yol oluyor. Peygamber miraçta ne yaptıysa onu yapacağız. Peygamber ne yaptı miraçta? Allah selam verdi. Ettiği çok Peygamber. Biz onu yapıyoruz işte. Oturduk elhamdülillah namazda. İkinlik oturduk. Okuyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bakın müthelamda. Ne ben hiç bak? Tabi bunu anlam veremeyeceğim şimdi. Çok geniş. Ettehiyyat. <gülüyor> bütün kağıtın zikri böyle. Dağların, taşların, esen yerleri yıldızların, ayın, güneşin, meleklerin, feleklerin, uçan kuşların, Yalnızca bütün maradıklarının zikirlere böylece ettehiyyadu lillah hakkınız. ve salavat bedensi ibadetler yananlar Allah diye yanan çırpınanlar kan çırpınan kuşlar, horozlar ve mali ibadetler Allah için Allah hakkındır böylece sonra peygamda e selam veririz Peygamberimize hitap ediyoruz söz olarak işte bir de tabi sonunda dua ediliyor Selam edeceğimiz zamanlar Rabbena ufi veli validayya veli mukmineena yem yekum hesap. Bu da selam vereceğimiz zaman bu okuyoruz. Rabbena ufi Rabbim güzel Rabbimiz ben af Günahkarım, acizim anlamında. Yalnız beni mi diyeceğiz? Hayır. Veli validayya annemi, babamı da. Tekrar bunu söyleyeyim. Yeterli mi? Hayır. Velil müminine, bütün imana da müminler yapmadan. Önceki ümmetleri de hepsine göreceğim. Üç sene, beş bin sene yaşamış. Eski ümmetleri de ama Allah'a iman etmiş. Dönemin peygamberine tabi olmuş. Dönemin kişiyatına bağlı olmuş, yaşamış. Affedeyi ya Rabbim. Neden Allah'ın affı sonsuz mu söyleyemler? Cennet o kadar büyük, o kadar, o kadar büyük cennet. Herkes kişi kişi oraya inşallah. Nasip etsin inşallah. İşte bu okuyoruz. Namazı inşallah muhtemelen kardeşlerim, bilinçli kılmaya çalışalım. Namazı huzurlu kılmaya çalışalım. Bunun için de şart nedir? Namazda acele etmemek namazı yavaş kılmak böyle. O kıyamın tadı başkası. el bağlamanın tadı, feyzi başka. Allah huzurunda. Ne tadı, ne anlam böyle şey. Ne anlam Allah huzurunda. el Allah teslim olmak. İlk olarak okunan Sübhaneke bak. Allah tesbih etmek. Sonunda ne diyoruz Sübhaneke'de? Ve la ilahe gayruk. Benden bak yok Ya Rabbi. İlahi sensin. Yaratan sensin Ya Rabbi. İşte inşallah muhtemelen de, hız okurum bunları. Ne yazık ki işte öyle camide rast geliyorum bazen. Mesela şöyle koyacağız. Tekbir alıyorum. Ben daha şöyle Sübhan Eki'yi bitirmeden bakıyorum. Rükiyat Secegdi yanımdaki. Mübarek insan. Ne zaman okudun Sübhan Eki'yi? Ne zaman evzi besmi çektin? Ne zaman Fatih İzamızı okudun? Demek ki patır kütür, patır kütür, patır kütür, patır kütür. Ama ne diyorlar? Efendim işte da ben böyle belledim diyorlar. Bakın. Örnek oluyor imam, imamlar, bazıları. Böyle kötü örnek oluyor Allah korusun. Ve onlar cemaatinin namazını ödecekler mahşerde. Tazmin edecekler muhtemelen. Allah korusun. Mahşerde ilk hesap imandan sonra namazı olacak, Namazı alacak. İlk hesap, muhasebe. Namazdan başlayacak. E bir kişinin namaz hesaplarını verebildi mi, sonra tabi namaz ne kadar güzel kılınsa, mesela namazda bilen kişi biraz daha uzun okusa, biraz daha yavaş okusa, yani 3-5 saniye namaza biraz daha fazla geçse, Tabi namazın sevabı daha çoğalıyor böyle. Namazın sevabı böyle çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ve emin olan muhteremler, o kadar inceledim. Bir vakit namazın sevabına kimse anlatamaz muhteremler. Çünkü bir evzinin bu kadar sevabı var. Bir tek besmelede üç esma-i var. On dokuz hafif besmele de. Allah bir sübhanallah demek tesbihin bu kadar muazzam bir sevabı var. Bir tekbir Allahu ekber demek gene göstermiyor bunun sevabını. Yani tekbirin başka, tesbihin başka, hamdim başka, evzi başka, besmele başka, hele Fatih-i Şerifin, Elhamd Şerifin sevabı hakkı okuyursek dağla et da yetmiyor buna. Zamm-ı sure var, rükuvasıcısı var. Böyle var da var da var da var. Etiyatısı var. Ayet-i var, teşbihatları var, duaları var. Yani emiyor olan bir vakit namazın sevabını hayır edemeyiz. O kadar büyük, o kadar büyük. Ne kadar güzel kılsak daha da büyüyor, daha da büyüyor. Dediği kişi ömür boyu namazını kılsa, sabah namazın sünneti başka bu Sabah namazın farzı başka. Öyle ama ilk sünneti, farzı son sünneti. İlk sünneti farzı, akşamın farzı sünneti, yaslı namazının ilk sünneti, farzı, son bitir namazı, hele terhifi namazı ilave edince buna bir gündük bu kadar. İkinci günü, üç gündük, bir haftalık, bir aylık, bir senelik, on senelik, elli senelik namazın sevabı gelince tabi oradaki işin şey alacak maaşlarda muhtemelen de böyle büyüyecek, sevinecek, sevinecek hmm. falan. Sevinecek falan Erhamlar ne kadar sinirlenecek? Sevilah, lise ayiha raldiye, fi cennetin aleyhü Bak. Lise ayiha İsa bir sahi yapmışlar, yani, gayet etmiş böyle. Allah yolunda bir uğraşmış bir ya. amel etmiş, namaz kılmış yani. O adı ne yapacak? diye çok şükür bakacak böyle. Namazın sebep konuya böyle. Onları böyle görünce, daha önce onu görün, nuları görünce o sevinecek. Yüzü gülecek desem biley. Gülümseyecek böyle, sevinecek böyle. Kula sevinecek. İnşallah muhtemelen kardeşlerim, tabii namaz kılamayanlar Allah nasip etsin bessin inşallahımıza başlamak nasip etsin benim onlara da. Onlar bu alkaya girsinler. Sonra kıza bir şey az demeyin inşallah. Namaz kılan müminler de bir nevi Anonim şirket yani namaz kılan musallilerin toplu dünya yüzünde anonim şirket vardır. Herkes Kabe'ye dönüyor. Bütün dünyada halkın Kabe'ye dönüyorlar. İlk saf halka tabi Kabe'ye dönüyor. Farz namazında şimdi. Cemaklanırken önce Kabe etrafında. İlk ve üçüncü böyle. Meşri haram denen Kabe içerisinde. Tabi ki namaz evde kılanlar Oğlumsa işte bütün dünya Bütün dünya cüreyar, Bediyesi, Şam'ı, Mısır'ı, Yemen'i, Amerikası, Kanada'sı, Avustralyası, Japon'u, Çin'i, Türkiye'si, efendi Rus'u herhalde dünya bütün dünyanın Dünyada namaz kılanlar var elhamdülillah. Ne aşçılıklar vardı. Ne bilinçli Müslümanlar var. Hasiyetan namaz var. Öyle genç kızlar, gençleri kan elhamdülillah, çocuklar. Kimler kimler böylece? Elhamdülillah namaz kılanlar hepsi birine dua dediği bir de. Bak muhtemelen. Ediyorlar. Nasıl ediyorlar? Esselamu aleyna ve ala ibadillah saluhi. Bak diyorlar Hepsi böyle. İşte namaz kılanlar. Bu namaz kılanlar içerisindeki yüz milyonlar. Tabi sayısını Mevlam biliyor. İçinde nice evliyalar var. Kutuplar, yedirler, kırklar, üçlü, rica Efdullah Bey şişti evyoların türleri var. Ondan sonra diğer evyoları var. Evli olmayan daha var işlerine böyle. Aşık sahiler var hep bu kadar. Allah'ım senin selamet hepimiz olsun diye derler böyle diyorlar. İşte namaz kıl elhamdülillah muhterem bakınız. Bu topluğa giriyor böylece. Namaz şikayetine giriyor elhamdülillah böylece. Allah korusun acaba karıs. Namaz dışında kalınlar Allah korusun, bu toplum dışına kılıyor, böyle Bütün evlullah, bütün iman edenler, gerçek müminler bütün kürüğü namaz kılarken Allah korusun, ben de Müslüman dediği halde, inandım dediği halde, namaz kılamayanlar bunun dışında kalıyorlar. kalıyorlar böyle. Hem ki namazın borcu yükleniyor, hem toplumun sahabından yoksun kalıyor Allah korusun. Allah korusun ben önce. Peki ne olacak onların mahşerde? İşte namaz kılanların her vakit namazının böyle sabı dağılır gibi konurken namaz kılmamanda günahı eşit oranda. Onların da işte büyük andan başlıyor sabah namazını kılmadı. Sabah namazını günah koy bakalım terk ettiği için. Öğün namazının günahı, ikinin günahı akşamın Allah'a bir günlük namazın günahını Allah bilir böylece. Üç ay, beş ay, bir sene, on sene, yirmi sene yaşamış dünya Allah korusun, namaz yaşamışsa Allah korusun, onun yüklenici günahlar var ya, günahlar? O günahlar altına çıkılmaz böylece. Çıkılmaz. İnşallah Rabbin nasip etsin muhtemelenler. O namaz kılamayanlara da. Rabbim ondan nasip hidayetsin inşallah. Onlar da dövsel bize Mevlamıza. Ondan da namaza başlar inşallah teala. İlhadan Fatih